Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Efendim herkese günaydın Açık Radyo dinleyicileri. Ee, Ömer Madra ve Can Tombil'den sonra bir günaydın da bizden gelsin. Yine güzel bir yaz havasında yoğun trafikli bir havada e, radyoya güç bela gelebildik. Hakikaten konuğumuzla birlikte. E, bir konum var buradan ekonomi ekolojiden her hafta e, Türkiye'nin gündeminde neler oluyor neler bitiyor e, en önemli gündem ne var bunu konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz konuklarımızla birlikte. Bu sefer çevre alanında doğa alanında tam böyle o, o, direkt içinde olmasa da e, İstanbul Biennale yapılacak. E, İstanbul Biennale'nin ana teması yedinci kıta. Şimdi ...bunu konuşacağız. Ee, Sütücü'de bir konuğumuz var. İstanbul Biyaneli... ...direktörü Bige Örer. Önce bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Ee, daha önce de bu 16. Biyanel... ...olacak İstanbul'da yapılan. Eylül ayı zaten herhalde İstanbul'da bu büyük kente... ...metropolde biraz sanat, kültür sanat... ...buram buram yaşadığımız bir ay oluyor. Yaz bitiyor, geliyorsunuz ve işte birçok film festivalleri, galeriler, sanat galerileri yapılıyor, düzenleniyor. İstanbul Biyeneli de merakla bekleniyor. O merakla beklediğimiz bu sene 16.sı yapılacak. İstanbul Biyeneli 14 Eylül'de başlayacak ve 10 Kasım'a kadar da devam edecek. Bizim için tabii önemli, en önemlisi bir doğa olayının ana tema olarak seçilmesi... Yedinci kıta şimdi bu yedinci kıta nedir bence e, Biyanel'in içeriğine girmeden e, yedinci kıta nedir biraz bunlar insan eliyle oluşturulmuş bu yedinci kıta Türkiye'den çok daha büyük aslında bir çevre kirliliğinden söz ediyoruz e, ben bu noktada çok fazla söze girmeden bir Hanım'a söz vereyim e, nedir bu yedinci kıta önce dinleyicilerimize onu anlatalım bence. E, yedinci kıta sizin de dediğiniz gibi aslında sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiye odaklanan 16. İstanbul Bienali'nin başlığı. Ve e, yedinci kıta e, bilim insanları tarafından Pasifik Okyanusu'nda e, Türkiye'nin yaklaşık beş, e, beş kere büyüklüğünde olan e, plastik atıklardan oluşan bir yığın. Antroposen çağı olarak da tanımlanan insan çağı yani insanların ürettikleri ve tükettiklerinin sonucu olarak biriken bu yığınlar, bu çöpler, bu atıklar. işte okyanuslarda rastladığımız kulak çubuklarından tutun plastik şişeler ve her türlü aslında insan tüketimi sonucunda oluşan ve doğayı müthiş bir hızla da zarar veren atıkların imgesi. ...ne davet ediyor yedinci kıta. Ee, bu anlamda... ...iklim krizinin yaşandığı... ...böyle bir dönemde... E, ...sanatçılar... E, ...çok aciliyet gerektiren... ...bu konulara nasıl yaklaşıyorlar... ...ve nasıl kendi pratiklerini... E, ...bu sorularla buluşturabiliyorlar. 16. İstanbul Biyana'nın... ...temel meseleleri bunlara değiniyor. Ben bir hemen... E, ...üstünden geçtiniz ama... ...bir satırda o satırı açmak istiyorum... Türkiye'nin beş katı büyüklüğünde insan eliyle oluşturulmuş bir çöplük bu yedinci kıta. Yani en büyük parçası da Atlantik ok okyanusunda. Hemen e, bilgisayar başında e, olan dinleyicilerimiz de bakabilirler yedinci kıta diye yazdığında o e, Pasifik'teki çöp yığını plastik özellikle e, yığınlarına baktığı zaman hakikaten... Çok büyük, devasa bir alan. E, boşuna e, konuşulmuyor, e, boşuna bir sürü kampanya yapılmıyor. İşte Greenpeace'in, WWF'in, Tema baktığı Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütleri'nin ve dünyadaki birçok Sivil Toplum Örgütü'nün bu plastik konusundaki kampanyaların en büyük nedenlerinden de biri bu. Türkiye'nin beş katı büyüklüğünde bir... Ee, çöp yığından bahsediyoruz. Ve her Tabii geçen ki... günde büyüyor. Yani evet. hani şu aşamada bugün diyoruz ki Türkiye'nin beş katı büyüklüğünde ama her gün büyümeye devam eden bir yığından da bahsediyoruz. O anlamda hani şu an gerçekten tükettiğim, yani tükettiğimize daha çok dikkat etmemiz yani plastik kullanımında neredeyiz? Tek kullanımlık plastiklerin dışında nasıl aslında alternatif yöntemler Oluşturulabilir Biz bütün bu bienniali hazırlık sürecinde Demin de ismini andığınız WWF, Greenpeace Future for Fridays hı hı. gibi Hem uluslararası hem yerel Bu alanda çalışan kurumlarla Kişilerle de Görüşmeler yaptık Ve farkındalık Farkındalığı arttırabilmek için de Aslında Nasıl bir arada çalışabiliriz Bunun üzerine de çok düşündük yani bu çevre meseleleri bu mikrofonlarda sürekli söylüyoruz artık böyle sanayinin bir dalı şey, e, bunsuz olmuyor artık yani yeni yapılan inşaatlarda e, bu çevre meselesini ön planda tutmadan olmuyor. Bugün İstanbul'da yapılacak e, e, dünyanın en önemli etkinliklerinden bir tanesi Biyanel'in de ana teması olması e, son derecede isabetli olmuş tabii. Şimdi biraz daha detaylı konuşalım e, 25 ülkeden 39 kaç 59 ee, onlarca. E Evet 56 sanatçımız var bu sene İstanbul Bienali'ne davet ettiğimiz hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden farklı kuşaklardan davet ettiğimiz sanatçılar. Siz onları biliyorsunuz tabi biz daha gezmeye başlamadık başlayamadık ama bize onlardan ufak ufak ipuçları verin neden gitmeliyiz neden görmeliyiz sizin en çok dikkatinizi çeken hangi bölüm nedir? Evet. <gülüyor> yani bütünlüklü bir şekilde BNL'le e, dahil olan her aslında e, protein üzerinde düşünülmesi gereken e, farklı bir e, meseleyi açmaya e, açmayı kolaylaştıran ve estetik olarak da İnanılmaz bir dünyaya bizi davet eden bir sergi olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Hı hı. E, üç mekan kullanıyoruz. İstanbul e, Resim ve Heykel Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olan ve Mart 2020'de açılışı yapılacak olan bu müze bildiğiniz gibi 5 numaralı antreponun... E, U, e, mekanı olarak kullanıyor ve e, bizim de bu binayla 2005 ve 2011 yıllarında İstanbul Biennallerinde e, kullanmış olduğumuz için bir mekanın da hafızası da var Biennaller ile ilişkili Pera Müzesi'ni ikinci mekanı olarak kullanıyoruz ve Pera Müzesi ile 3 Biennaller'dir işbirliğimizi sürdürüyoruz sergilerin yanı sıra Pera Öğrenme ve Pera Film ile de işbirliği yapıyoruz ve hem film programı hem de Biennaller boyunca devam edecek ve çocuklar ve gençler için ee, hazırlanan bir öğrenme programıyla da e, Biennale'nin genç e, izleyicilerine ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer bir mekanımız da Büyükada. büyükada. Ve Büyükada'da bizi bu koşuşturmacanın içerisinde Aslında hızımızı biraz yavaşlatan büyük Adaya gitmek için en az bir saat bir teknede geçirmeniz gerekiyor ve doğrudan da 7 kıta temasıyla da birebir ilişkili olduğunu düşünüyoruz büyük adada da farklı mekanlarda sanatçıların solo sunumlarını izleyebilecek izleyicilerimiz ee, o anlamda İstanbul Biyaneli bu Biyanel için üretilen e, birçok e, yeni iş olduğunu söyleyebilirim. E, bu İstanbul Biyaneli olarak çok önem verdiğimiz önceliklerimizden biri. Sanatçıları İstanbul'a davet ettiğimizde yerel bağlamla e, ve Biyanel'in Temasıyla ilişkili yeni deneysel e, işler üretmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve özellikle Bienal ekibimizle bu, ve buradaki yerel üreticilerle birlikte e, çalışarak e, bu Bienal için üretilen işlerin e, Bienal'den sonra da çok farklı bağlamlarda sergilenmesi bizim için Hemen aklıma geliyor önemli. neler olacak? Böyle biraz daha somutlaştırıp bunları ilk aklınıza gelenlerden... E Tabii ki yani bu çok uzun sürebilir ama birkaç <gülüyor> projeden bahsetmek gerekirse özellikle antroposen yani insan <gülüyor> çağı üzerine çalışmalar yürüten bir kolektifin projesinden bahsedebilirim. Feral Atlas kolektifi yani yabanıl atlas kolektifi olarak da tanımlandırabileceğimiz dünyanın çok farklı noktalarından antropologların, sanatçıların ve düşünürlerin oluşturduğu bir Kolektif ve e, yaban hayatına Aslında insanların nasıl e, nasıl etkilediğini e, vaka incelemeler üzerinden yola çıkarak ee, ...bir araştırma yapıyorlar. Çok geniş ve süre giden bir araştırma. Ve İstanbul Biennale'i içinde... ...bu vakalardan bir seçki yaparak... E, ...Biennale'de ilk defa bir sanatsal bir e, platformda sunacaklar. Aynı zamanda 14 Eylül'de... ...Pera Müzesi'nde e, gerçekleştireceğimiz... ...kamusal programada... ...bu kolektifin bir üyesi katılacak. Jennifer Dagger ve... Hı hı. E, ...çalışmalarından bahsedecek. Bir, beni çok heyecanlandıran projelerden... ...biri... E, ...bu proje... E, Açılışında aynı zamanda değil mi? 14 Eylül... 14 Eylül evet halka açı, açılış günümüz... E, ...bunun dışında... E, ...müzenin dördüncü katını... ...tamamiyle bambaşka bir evrene... ...dönüştüren Güneş Terkol ve Güçlü Öztekin'in... ...yarattığı bir buluşma... ...alanı olacak... E, ...hem Güneş e, ve Güçlü'nün... ...kendi işlerinin... ...sergilendiği ama aynı zamanda da... ...farklı... E, ...sanatçılara... Kolektiflere yer açan bir alan yaratıyorlar ve bir boyunca bu mekanda e, performanslar, konuşmalar e, gerçekleşecek. 15 Eylül'de de Atlas Sarafolu'nun bir konuşması da Evet Atlas Sarafolu'nun bir konuşması gerçekleşecek. E, Bunu not alalım. 15 Eylül'de Atlas Sarafolu biliyorsunuz. E, Greta'nın Greta e, Türkiye <gülüyor> ayağı diyelim ona Türkiye'deki e, temsilcilerinden bu genç nesil, kuşan temsilcilerinden biri Atlas onu da 15 Eylül'de BNR kapsamında bir konuşması olacakmış hemen notumuzu aldık. <Gülüyor> ee, bu projelerin yanı sıra büyük adada e, Tinger'in tengelin taş mektep için ürettiği yeni bir çalışmasından da bahsedebilirim e, taş mektebin bahçesinde bulan, bulunan bir meyve ağacından Aslında ilham alarak üretmiş olduğu bir ses e, yerleştirmesi ne mutlaka e, görmenizi tavsiye ederim bu e, Teker teker tabi böyle projeler üzerinden geçebiliriz. Çok fazla çok, evet ıı, yani çok... şimdi ilk başta aklınızdakileri saymanızı rica ettim ama bunun e, bir kataloğu da olacak tabi. Yani e, ben BNL'i izlemek istiyorum bu sene ve tam da benim konum açık radyoyu izleyiciler biliyorsunuz çevre konusunda daha da hassas tabii insanlar. Ki. Hı -hı. E, eminim daha önce BNL'i görmemiş insanlar bile buna gideceğini tahmin ediyorum. Hı -hı. E, Hı -hı. Nereden başlasınlar? Önce bir kataloğumu almak lazım. E, Hepsine gidip görmek mümkün olur mu? Gerçi bir ay vakit var. E, i̇ki yaklaşık. ay aslında sergimiz İk, açık ay, evet, ve e, bildiğiniz gibi İstanbul Bienali ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Hı hı hı. Pazartesi hariç haftanın altı günü açık. O anlamda e, gerçekten birden fazla e, izlenebilecek bir sergi olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. E, İstanbul Resim ve Hekel Müzesi'ndeki sergi için en az bir yarım gün geçirmek gerekiyor büyük ada için. E, keza öyle Müzesi'ndeki sergi 2-3 saatte e, izlenebilir. Rehberli turlarımız var. E, minik küçük e, gün eğitmenli eğitmeni olarak çalıştı bu e, gencecik, pırıl pırıl özellikle sanat, sanat tarihi, sosyal bilimler den mezun arkadaşlarımızın eşliğinde bir an gezmek mümkün. Röper turları peki programlı değil mi? Evet. Öncesinden programları var. Bu program da İK Seven'in sitesinde, sitesinde. Evet, İK sitesinde daha detaylı <gülüyor> bilgiye de ulaşılabilir. Dediğiniz gibi yayınlarımız, sergi rehberimiz ve bir sahar e, raporumuz var. Yani bir aslında bir ener kataloğu olarak da işleyen <gülüyor> ve bütün bu meselelerle ilgili olarak hem küratörümüzün hem de sanatçıların, BNL'e katılan sanatçıların e, kendi pratiklerini bütün bu ekolojik meselelerle nasıl e, konuşturduklarına e, odak ...bir kitabımız var. Sergi rehberinde de her sanatçının... E, ...Bienerde sergilediği... ...işiyle ilgili özel olarak... ...kaleme alınmış e, metinlerden... ...oluşan bir kitap var. Bu yayınların görsel tasarımını da... ...ona göre... E, ...kolektifi üstlendi. O anlamda hem... E, ...okuyucu dostu olduklarını Hı -hı. düşünüyorum. Hem de içerik olarak da... E, ...bu konularla ilgilenen... Ee, okuyucuları e, farklı e, dünyalara taşıyabildiğine inanıyorum. Sanki bir inanıyorum. gitmeden bir katalog edinip e, o performanslar öncesinde böyle bir ufak bilgi edinmekte fayda var. Şöyle ya öyle ya da sergiyi gezerken de aslında e, sergi rehberimiz e, özellikle bir cepte taşınabilecek çok e, hmm. yani çok kolay taşınabilir ve kolay okunabilir bir e, kitap. Sergi mekanına geldiğinde de izleyicilerimiz kitabı edinebilir. Hı hı. E, kimi zaman hani e, önce sergiyi gezip daha sonra yayını okumayı tercih edenler olabiliyor. Kimi dediğiniz gibi daha önceden bilgi sahibi olup ondan sonra e, sergiyi gezmek isteyenler olabiliyor. Aslında herkesin kendi tercihine göre e, sergi deneyimini şekillendirebileceğini söyleyebilirim. Bence bu işin Tek bir doğrusu yok. Ee, i̇şleri görmek, sanat eserlerini görmek, hani bizi belki bilimin dilinden daha farklı bir yere, sanatın diliyle e, aslında dünyanın şu anda içinde e, olduğu durumla ilgili de başka türlü bir e, kapı açı, açabiliyor. Ee, yani o anlamda sanatçıların e, iklim krizi, antroposen, küresi, Küresel artık ısıtma kavramı kullanılıyor, yani küresel ısınmanın yani artık literatürün de değişmesi gerektiği konuşuluyor. Ee, yani antroposen aslında kavramı bildiğiniz gibi insanlara çok fazla sorumluluk yükleyen bir kavram ve bu kavram daha sonra kapitalösel kavramı yerine geçen bir kavram oldu yani kapitalist sistemin ve uluslararası şirketlerin aslında bütün bu insan çağı'nın yarattığı atıklardan sorumlu olduğunu ve asıl daha sistemsel bir dönüşümün yaşanması gerektiği ile ilgili de görüşler var. Ve bütün bunlar şu aşamada bence çok gündem, aciliyet, yani gündemde olan ve çok aciliyeti olan meseleler. O anlamda hem uluslararası alanda hem Türkiye'de bunun yansımalarını da görüyoruz. Demin de bahsettiğimiz gibi Greta'nın hani şu aşamada yaptığı yolculuğun anlamı, gençlerin talepleri yani Türkiye'de Atlas'la birlikte birçok şehirde Friday for Future hı hı. hareketini devam ettiren ve aslında hani farklı bir gelecek e, talebinde bulunan hani çocuklar ve gençler var ve o anlamda hani hem çok geç gibi gözüküyor e, bir yandan hani karamsar bir tablo çıkıyor çünkü çok ciddi bir kriz e, krizin içinden geçiyoruz Kimi zaman bunu konuşuyoruz ama işte ancak bir kuvvetli sağanak yağışı e, Temmuz'un ortasında İstanbul'a indiğinde ya da işte Orman yangınlarıyla ya da maden arama çalışmalarının doğaya nasıl tekrar yani e, giderek e, yok ettiği ile ilgili olarak ya da sokak kay ...vevanlarının... E, ...yaşamlarını düşündüğümüzde... ...yani biraz... E, ...bütün bunların hani... ...başka türlü... E, ...farkındalığını yaşayıp harekete geçmemiz gerekiyor. Yani insan merkezli bir dünyadan... ...artık insan... E, ...olmayanlardan ne öğrenebilir... ...insanlar veya hani sadece... ...ekonomik gelişim... E, ...olmamalı şu aşamadaki önceliğimiz... E, ...başka türlü değerleri... ...yeniden e, hatırlamamız... Ve e, farklı türlerden öğreneceklerimizle yeni bir e, dünya tahayyülü kurabilmemiz gerekiyor. Sanırım İstanbul Bienniali'nin temel meselesi budur diyebilirim özellikle de bu sene. Evet. Peki, bu sene. insanlar hı -hı. gezdikleri tüm o sergilerde, performanslarda hep bunlara dair bir takım ipuçları ...olacaktır herhalde. Evet, yani ee, e, sanatçılar tabii çok farklı diller ve çok farklı yöntemler hı -hı. kullanabiliyor. Kimi sanatçı çok direkt e, olarak bu o, temaya e, belki gönderir, evet ki. gönderme yapıyor. Mesela Sanatçısı Ozan, bir, Ozan evet. Atalan. E, ...İstanbul'da yok olan e, manda, mandaların yaşadıkları alanların yok olmasına dair inanılmaz etkileyici bir iş e, yaptı. Çok Elmas merak Deniz, ettim şimdi 3. E, köprü, 3. havalimanın inşaatları sırasında evet, ben köyleri tek tek gezmiştim orada. Evet, Mandacılığın nasıl yok olduğuna yok olduğunu, tanık olmuştum. Evet. Acaba genelde nasıl bir performans i̇nanılmaz olacak? İnanılmaz etkileyici ilgili? bir e, iş çıkardı. Elmas Deniz İstanbul'da ve İzmir'de e, aslında kendi yaşadığı yerlerden yola çıkarak kaybolan dereler... Ve yani ismini veren e, biliyorsunuz yani İstanbul'da da düşündüğünüzde Dolapdere artık orada bir dere, dere yok. yok. E, Ihlamur Deresi yok. yok yani yok yok yok böyle e, gerçekten yüzlerce Benim örnek var. Kemerdere diye bölge Kemer var. Kemerdere işte artık yani dere hani bir, bir noktadan sonra aslında o e, sokak isimlerinin cadde isimlerinin nereden geldiğini bile e, unutabiliyoruz. Hani düşündüğümüzde yüzlerce e, oradaki veya e, gönderme yapan isi, isimler var. Ama artık onlar yok. E, bu, buna odaklanan bir işi var. İşte e, İngiltere'den bir sanatçı Eloy Souser e, atıklarla ilişkili bir iş üretiyor. Hem Londra'daki atıkların hem de İstanbul'daki atıkların nasıl dönüştüğüne, nasıl geri dönüşümünün yapıldığına dair. Yani böyle e, çok farklı perspektiflerden bu e, bu konulara yaklaşan sanatçılarımız var ve biyener boyunca devam edecek olan kamusal programımız da e, bu meselelerin e, tartışılmasını katkıda bulunmayı hedefliyor. E, bir buçuk kolektifi e, sindirim ismini verdiği programında 5 farklı bölümden oluşacak ve hem sanatçı, aktivist, bilim insanlarının bir araya geldiği ve birlikte konuşarak, birlikte üreterek gerçekleştirdikleri bir program hazırlıyorlar. O anlamda önümüzdeki iki ay dolu dolu hem sergileriyle, hem kamusal programıyla, öğrenme programlarıyla, film programıyla bu meselelerin tartışılmasını sağlayacak diye umuyorum. Mesela bir çocuk kitabı yapıyoruz bu Hı. sene. Geçen bir enelde de, Yekta, Yekta Kopan ve Gökçek Güllü birlikte çalışmıştık. Opti ile Pesi 2 Mart'ı Viyenel e, mekanlarını geziyordu. Bu senede hmm. Bu Dünya Hepimizin isimli bir e, çocuk kitabımız var. Ve bu çocuk kitabının da temel meselesi 7. kıta ve e, yine tüketim, geri dönüşüm e, insan insan olmayanlarla hayvanlarla aynı dünyayı paylaştığımız ve aslında insanların yarattığı bu kirliliğin insan olmayanlara da ne kadar e, zarar verdiği ile ilişkili yani okyanuslarda yok olan türlerin mercanların yok olan mercanların işte e, şehirleşme ile betonlaşma ile kaybettiğimiz canlı türlerinin e, sayısını düşündüğümüzde yani gerçekten bir Kıyametin içinde, içinden geçiyoruz Her dakika bir tür yok oluyor O zaman siz bu çocuk vurgusunu yaptığınızda Ben de hatırlatayım hemen ee, Çocuklarımızı da alıp götürelim Çünkü hakikaten e, Biraz önce benim de kızım var Zeynep Mira e, Bugün rejide oturuyor Sekiz buçuk yaşında o, Hemen aklıma geldi onu da götüreyim adam Ömer Madra ile girmeden önce küçük bir sohbet etmiştim i̇şte Ömer abi tanıştırırken gelmesin <gülüyor> Türkiye'de bu işin öncülüğünü ettiğini Bizi kurtaracak insan Hayır dedi bizi kurtaracak olan sensin dedi Biyenal sergilerini gezerken çocuklarımız da yanımızda bulunduralım çünkü bizi kurtaracak onlar. Çocukları mutlaka de... bekliyoruz ve yani çocuklar için özellikle birçok projemiz, programımız ve kitabımız var. Biyenal sanatçılarından bir diğeri Monster Chatwind'in kamusal alanda kalıcı eser üretimiyle ilgili olarak bu BNL'de sunmuş olduğu inanılmaz ne güzel bir ...çalışması var... ...Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleşiyor bu e, bu çalışma... ...Gorgun'un Oyun Alanı isimli bir hmm. e, sanat eseri... ...aynı zamanda da çocuklarla aktive olacak bir oyun alanı... Süper gerçekten... ...siz ee, bunları anlatırken hepsini çok çok heyecanlandım... ...hepsini gezesim geldi... ...neyse ki bol bol vaktimiz var... ...ama öyle evet. diyoruz da her sene bana şu oluyor... ...nasıl gezerim, nasıl giderim derken... ...son gün böyle koştur koştur sergi sergi... ...gezmeye çalışıyorum... On ...biz on tipik on dört Türklerin bekliyorum. Sizi 14 Eylül'de gelin, sonra e, zamanınız oldukça tekrar tekrar evet, gelin doğru ve gerçekten Çünkü biraz anlamak, çıkararak... iyice o derin mesajları idrak edebilmek için zannedersen birkaç kere gitmekte fayda var o sergileri görmekte. İlk gördüğünde bir genel anlayıp ama daha sonrasında <gülüyor> asıl. İçerikten fayda var. E, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. E, şu soruyu da sormadan ne demeyeceğim? Geçmiş senelerde biliyorsunuz her sene kaç kişi ziyaret ediyor bu BNL'yi? Yani bir Venedik'te bir, yana, bir, bir takım hayıflanmalarınız oluyor mu? Bir Venedik, BNL değil. Dünyanın başka yerindeki BNL'ler işte milyonlarca izleniyordu. Bizde yani o kadar kıymetli eserler geldi halde performanslar sergilendiği halde bu izlenme sayılarında... Ki durumdan memnun musunuz? Bunu bilmiyordum. Bu konuda e, uluslararası <gülüyor> meslektaşlarımızın gerçekten bizi kıskandığı bir durumda olduğunu, olduğumuzu söyleyebilirim. E, 2013 <gülüyor> yılından beri Koç e, Holding'in desteğiyle biliyorsunuz Biennale ücretsiz evet. olarak e, gerçekleştiriliyor. Harika ve şey e, gerçekten ücretsiz olması izleyici sayılarımızı çok olumlu bir şekilde etkiledi. Geçen, tabii geçen hmm. e, iki biyeneralda yarım milyona yakın izleyicimiz oldu ve biyeneral mekanlarının önünde kuyruklar oluştu. Yani bir güncel sanat etkinliği için bu sayılar çok önemli sayılar evet. e, ve çok farklı. E, Kitlelerden sonuçta izleyicilerimiz oluyor, çok farklı e, kuşaklardan, İstanbul dışından birçok e, izleyicimiz e, oluyor. Yani e, özellikle sanat öğrencileri otobüslerle farklı şehirlerden gelerek Biennale'i e, izliyorlar. E, biz de mümkün olduğunca e, daha geniş bir kitleye e, ulaşabilmek için neler yapabiliriz diye hep bunun üzerine ...düşünüyoruz, Süper. çalışıyoruz. Bence bu sene yarım milyonunda da geçecek diye... ...tahmin ediyorum umarım. kişisel ümidim. Sayenizde. Bu güzel haberle <gülüyor> bitirelim madem... E, ...yarım milyondan fazla insan... E, ...ziyaret ediyor bir yeri güzel bir şey. Uluslararası sanatçıları da kıskandırıyormuşuz burada <gülüyor> efendim. E, dolayısıyla ben zaten söylüyorlar... ...hani gitmiyoruz, okumuyoruz falan... ...ben çok inanmıyorum bu. Çok fazla tiyatromuz var, gösteriler oluyor, temsiller oluyor. İnanın birçoğu kapalı gişe oluyor. E, siz de dediniz... ...o serginin bir yerinin önünde... ...kuyruklar oluyor. E, uzun uzun kuyruklar olsun efendim. Efendim e, biz de bunlara gerçekten e, açız bence. İstanbul Biyeneli Direktörü Bige Örer'le konuştuk. Bize e, 16. İstanbul Biyeneli'nin ana teması 7. kıtayı anlattı. E, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok, çok sağ, sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Haftaya e, ekonomi ekoloji programında yeni konu ve konuklarımızla görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. <gülüyor>